Bismihi Sübhaneh, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Sıddık Kardeşlerim, Şimdiye kadar gizli münafıklar, Risale-i Nur'a kanunla, adliye ile ve asayiş ve idare noktasından hükümetin bazı erkanını ifal edip tecavüz ediyorlardı. Biz müsbet hareket ettiğimiz için, mecburiyet olduğu zaman tedafiî vaziyetindeydik. Şimdi planları akim kaldı. Bilakis tecavüzleri Risale-i Nur'un dairesini genişlettirdi. Bu defa yeni hurufla, Asay-ı Musa'yı tab etmek niyetimiz, ihtiyarımız olmadığı halde, tecavüz vaziyeti Risale-i Nur'a veriliyor gibidir. Bu hadisenin ehemmiyetli bir hikmeti şu olmak gerektir. Risale-i Nur, bu mübarek vatanın manevi bir halaskarı olmak cihetiyle, şimdi iki dehşetli manevi belayı def etmek için, matbuat alemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim. O dehşetli beladan birisi, Hristiyan dinini malûp eden ve anarşiliği yetiştiren şimalde çıkan dehşetli dinsizlik cereyanı, bu vatanı manevi istilasına karşı Risale-i Nur, Sedd-i Zülkarneyn gibi bir Sedd-i Kur'ani vazifesini görebilir ve alem-i İslam'ın bu mübarek vatanın ahalisine karşı pek şiddetli itiraz ve ithamlarını izale etmek için matbuat lisanıyla konuşmak lazım gelmiş diye kalbime ihtar edildi. Ben dünyanın halini bilmiyorum fakat Avrupa'da istilakârane hükmeden ve edyan-ı dayanmayan dehşetli cereyanın istilasına karşı Risale-i Nur hakikatları bir kalâ olduğu gibi alem-i İslam'ın ve Asya kıtasının halihazırdaki itiraz ve ittihamını izale ve eskideki muhabbet ve uhubbetini iade etmeye vesile olan bir mucize-i Kur'aniyedir. Bu memleketin vatanperver siyasileri çabuk aklını başına alıp, Risale-i Nur'u tabederek ederek resmi neşretmeleri lazımdır ki, bu iki belaya karşı siper olsun. Acaba bu 20 sene zarfında, iman-ı tahkikiyi pek kuvvetli bir surette bu vatanda neşreden Risale-i Nur olmasaydı, bu dehşetli asırda acip inkılab ve infilaklarda, bu mübarek vatan, Kur'an'ını, imanını dehşetli sadmelerden tam muhafaza edebilir miydi? her neyse, Risale-i Nur'a daha vatana, idareye zararı dokunmak bahanesiyle tecavüz edilmez, daha kimseyi o bahaneyle inandıramazlar. Fakat cepheyi değiştirip, din perdesi altında bazı safdil hocaları veya bid'a taraftarı veya enaniyetli sofî meşreplileri, bazı kurnazlıklarla Risale-i Nur'a karşı iki sene evvel İstanbul'da ve Denizli civarında olduğu gibi istimal etmek ve Risale-i Nur'a ve şakirtlerine ayrı bir cephede tecavüz etmeye münafıklar çabalıyorlar. İnşallah muvaffak olamazlar. Risale-i Nur şakirtleri tam ihtiyatla beraber bir taarruz olduğu vakitte münakaşa etmesinler, aldırmasınlar. Aldanan ehli ilim ve imansa dost olsunlar. Biz size ilişmiyoruz, siz de bize ilişmeyiniz. Biz ehli imanla kardeşiz deyip yatıştırsınlar. Saniyen Mübareklerin pehlivanı hem Abdurrahman hem Lütfi hem büyük Hafız Ali manalarını taşıyan büyük ruhlu küçük Ali kardeşimiz bir sual soruyor. Halbuki o sualin cevabı Risale-i Nur'da yüz yerde var. Risale-i Nur'un erkanı imaniye hakkında bu derece kesretli tahsidat ne içindir? Bir ümmi müminin imanı büyük bir velinin imanı gibidir diye eski hocalar bize ders vermişler diyor. El cevap Başta Ayetül Kübra bir imaniye bahislerinde ve ahire yakın müceddidi el-Fisani İmam Rabbani beyanı ve hükmü ki bütün tarikatların müntehası ve en büyük maksatları hakiki imaniyenin inkişafıdır ve bir meseleyi imaniyenin kat'iyetle vuzuhu bin kerametlerden ve keşfiyatlardan daha iyidir ve Ayetül Kübra'nın en ahirdeki ve Lahika'dan alınan o mektubun parçası ve tamamının beyanatı cevap olduğu gibi, meyve risalesinin tekrarat-ı Kur'aniye hakkında 10. meselesi, tevhid ve iman rükümleri hakkında tekrarlı ve kesretli tahşidat-ı Kur'aniye'nin hikmeti, aynen tamamiha onun hakiki tefsiri olan Risale-i Nur'da ceryan etmesi de cevaptır. Hem imanın tahkiki ve taklidi ve icmali ve tafsili, ve imanın bütün tehâcumata ve vesvese ve şüphelere karşı dayanıp sarsılmamasını beyan eden Risale-i Nur parçalarının izahatı, büyük ruhlu küçük Ali'nin mektubuna öyle bir cevaptır ki, bize hiçbir ihtiyaç bırakmıyor. İkinci cihet, iman yalnız icmali ve taklidi bir tasdikat nünhasır değil. Bir çekirdekten ta büyük hurma ağacına kadar ve eldeki aynede görünen misali güneşten, ta deniz yüzündeki aksine ta güneşe kadar mertebeleri ve intişapları olduğu gibi imanın o derece kesretli hakikatları var ki 1001 esma-i ilahiye vesair erkanı ı imaniyenin kainat hakikatlarıyla alakalı çok hakikatları var ki bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat-ı insaniyenin en büyüğü imandır ve imanı tahkiki'den gelen tafsilli ve burhanlı marifet-i kutsiyedir diye ehli hakikat ittifak etmişler. Evet, imanı taklidi çabuk şüphelere mağlup olur. Ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan imanı de pek çok meratip var. O meratiplerden ilmel yakîn mertebesi çok bürhanlarının kuvvetleriyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi iman bir şüpheye karşı bazen mağlup olur. Hem imanı tahkiki'nin bir mertebesi de aynel yakîn derecesidir ki pek çok mertebeleri var. Belki esma-i ilahiye adedince tezahür dereceleri var. Bütün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakkal yakin'dir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şübehat orduları hücumda etse bir halt edemez. Ve ulemayı ilmi kelamın binler cilt kitapları Akla ve mantığa istinaden teylip edilip yalnız o marifeti imaniyenin bürhanlı ve akli bir yolunu göstermişler ve ehli hakikatin yüzer kitapları keşfe zevke istinaden o marifeti imaniyeyi daha başka bir cihette izhar etmişler. Fakat Kur'an'ın mucizekar Cadde i kübrası gösterdiği hakiki imaniye ve marifeti kutsiye o ulema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu camii ve külli ve yüksek marifet Caddesini tefsir edip bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zararına ve adem alemleri hesabına tahribatçı külllli cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor müdafa ediyor. Elbette hatsiz tahşidata ihtiyacı vardır ki o hatsiz düşmanlara karşı dayanıp ehli imanın imanını muhafazasına, Kur'an nuru ile vesile olsun. Hadis-i şerifte vardır ki bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyunlardan daha hayırlıdır. Bazen bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı olur. Hatta nakşilerin hafî zikre verdiği büyük ehemmiyet bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Umum kardeşlerime birer birer selam ve dua ediyoruz. Elbaki velbaki kardeşiniz Sayit Nursi. Risale-i Nur'un has şakitlerinden ve ehemmiyetli eski muallimlerden ve imanı kuvvetli olan büyük muallimleri temsil eden Hasan Feyzi'nin, sikkey i tasdik gaybiden aldığı bir ilhamla, Risale-i Nur hakkında ve o nurun menbaı ve esası olan Nur-u Muhammedî ve hakikat-ı Kur'an ve sırr-ı iman tarifinde bu kasidiyi yazmış. Bismillahirrahmanirrahîm Yürüdun el yutfi u nur Allahi bir efvehihim, Vallahu mütimn Nurihi walevkerihelkefirun. <yüridûne> Ahmet yaratılmış, o büyük nuru ehadden, Her zerrede nurdur, o ezelden hem ebetten. Bir Nur ki odur hem yüce hem layetenahi. Ol Fahrhri Cihan, Hazreti mahbubu ilahi. Parlattı cihananı bu güzel Nuru Muhammed. Aleyhissallatu vesselam, halk olmasa olmaz idi bir zerre ve bir fert. Ol nuru anın her yeri her zerreyi sarmış, baştan başa her dem bu kesif zulmeti yarmış. Bir nur ki odur sade ve hem layete zelzel, ari ve beri cümleden üstün ve mükemmel. Bir nur ki bütün zerrede o numayan. Bir nur ki verir kalplere hem aşk ile iman. Bir nur ki eğer olmasa olunur hele bir an, baştan başa zulmette kalır hem de bu ekvan. Bir nur ki değil öyle muhat hem dahi mahsur. Bir nur ki eder kalbi de pür nur, çeşmi de pür nur. Bir lemadır andan şu büyük şems ve kamerler. Hep işte onurdan bu acayip koca alim. Halk oldu onurdan yine cennetle cehennem. Şek yok ki onurdur okunan Hazreti Kur'an. Ol nuru ezel hem sebebi hilkat-i insan. Her şeye odur mebde ve asıl ve esas hem. Ondan görünür nev'i beşer böyle mükerrem. Bir zerre değil bahri muhit o bahri münirden hem nasıl beşer hiç kalıyor hepsi de birden. Şek yok ki cihan katre-i nurundan onurun. Şek yok ki bu can zerre-i nurundan onurun. Sönsün diye üflense o derya gibi kaynar. Söndürmeye hem kimde aceb zerreme gal var? Söndürmeye kalkmıştı asırlar dolu küffar. Kahre'yledi her hepsini ol Hazreti Kahhar. Hep sönmüş asırlar yanıyor sönmeden ol Tarihe sorun kimdir onur hem kim imiş menfur Alnında yanan nuru Muhammed Halil'in, yetmezdi gücü bakma her çeşmi Ali'lin Görseydi resulun o güzel nurunu Nemrut yakmazdı o dem narını ol kafiri matrut Bir sivrisinek öldürüyor o şahı cihanı atmıştı Halil'i ateşe çünkü o cani bir perde açıp söyledi hak gizli kelamdan ol ateşe bahseyledi hem berdü selamdan Dostum ve resulüm yüce İbrahim'i ey nar at adetini yakma bugün sen onu zinhar Bir gizli hitap geldi de ol dem yine haktan bir Mükerrem dahi kurtuldu bıçaktan Ol nurdan için Yunus'u hıfz eyledi ol Hud Ol nur ile kahre hem kavmini ol lüt. Ol hüsnü cemal eyledi alemleri hayran, nereden onu bulmuş acaba Yusuf'u Kenan? Hikmet nedir? Ol dertlere sabreyledi iledi Hem sırrı nedir? Yusuf için ağladı Yakup. Öldükçe dirildikçe neden duymadı bir his? Ol namlı nebi, şanlı şehit Hazreti Cercis. Hasretle neden ağladılar Adem ve Havva Kim dendi bu yıllarca süren koskoca dava Hem ah neden terk edilip ravza cennet bir dağrı karar oldu neden âlem-i mihnet Nur şehri olan Tur'da Odem Hazreti Musa esrarı ı kelam hep çözülüp buldu tecellâ Bir parça Zebur'dan okusa Hazreti Davud başlardı hemen sanki büyük mahşeri mev'ut. Bilmem ki neden yel ve sular hep onu dinler. Bilmem ki neden hep işiten ah diye inler. Mahluku bütün kendine etti Süleyman. Neredendi bu kuvvet ona kimdendi bu ferman? Yellerle uçan şanlı büyük tahtı mukaddes. Esrarı ezelden o da duymuş yine bir ses.